Ee, şimdi kendisini hep birlikte tanıyacağız Ne kadar değişik sektörlerde Ne kadar güzel işler yaptığını Hep birlikte öğreneceğiz Ve hayranlık duyacağız Ayranım hoşgeldiniz hoş Öncelikle e, aslında tabi Siz bu şehirde sanıyorum Bilinen bir isimsiniz Tanınan bir isimsiniz ama Yine de kısaca bir özgeçmişinizle Sizi tanıtarak başlayalım ee, 1985 yılında Antalya'ya Ailem taşındığı için Gelmek zorunda kaldım o günden beri de Antalya'da yaşıyorum. Gelmek zorunda kaldım derken? Evet aile çok... yani seçme şansı vermediler ailem taşındığı için ben de onlarla birlikte gelmek zorunda kaldım. O tarihten beri de burada yaşıyorum Antalya'da yaşıyorum. Fizik ee, hayatla uğraşıyorum. Sizin söylediğiniz gibi e, çok eski olmanın ve çok uzun burada yaşamış olmanın verdiği tanışıklıktan dolayı belki. De. Doğru. Bir de çok değişik sektörlerde işler yaptınız. Evet. İlk olduğunuz sektörler var. ki evet. bu da size belli bir tanınma getiriyor. Evet. Ben çok fazla insan tanıdığım için o insanlar da beni tanımış oluyor. Doğru. Doğru. Evet. Antalya'da iş hayatına bir kadın olarak girişiniz nasıl oldu? Hangi işle ilgili? Hangi senelerde oldu? 1904. 86'dan beri vergi mücevherim. Ee, i̇lk işim şantiyelerde oldu. Yani aslında Antalya'ya geldiğimiz 85'te, 86 yılında evet. ticarete başladık Evet. Başladım paralel aynı zamanda ilk yaz saatinde e, tele, telefonlara bakmak üzere başladığım sektörün. 1996 yılında orta oldum ve hangi sektörde? Endüstriyel mutfak ve mutfak ekipmanları işte o yıllarda kahve makinesi, buz makinesi gibi ithal ürünler satan bir firmanda Antalya şubesinin ortağı oldum. Ama ilk kendi işim yani sadece bana ait olan işim. Tarsköy'e market işletmecisidir. çok ilginç bir iş. <gülüyor> Aslında şu şey, endüstriyel yani mutfak ve mutfak ekipmanları ta, e, işi de çok enteresan, değil mi? O tarihlerde bir kadın olarak herhalde Antalya'da. E tabii e, o sektörde e, e, siz vardınız. Ben bir şey bayan olarak yani. ağırlıklı Almanca bilen turizm imajenstitlerine çalışan bayanlar, işte devlet memurlarını saymıyorum, eczacılar vesaireleri saymadan, evet. öğretmeni de saymadan ticaret hayatında. Bir ben vardım, bir de mühendis klima işi yapan mühendis bir bayan arkadaşım vardı. Dolayısıyla ismim bayan, ismi olduğu için Ayla diye şantiyelere girdiğimde e, tipime bakınca bayan gibi algılanmıyordum. Çünkü <gülüyor> üç numara saçlarla geziyordum ama ismim Ayla olduğu için bayan oldum e, anlaşılıyordu. O yıllarda tabii e, şartlar da çok e, gelişmiş değildi. Yani... Ee, insanlar bilgili değildi. Mecburiyetten zorunlu olarak benim sattığım işleri almak zorunda oldukları. Alman müşteri hesap ediyorlardı. Ben Alman kahvesi ve fitre kahvesi ve kahve makinesi ve buz makinesi satıyordum. Dolayısıyla e, insanlar benden almak için gelirlerdi. O yıllarda ticarette alışveriş yapmaya bana gelirlerdi. Biz 90'lı yıllardan sonra otellerin kapılarına gitmeye başladık. Ha, ee, ticaret şekli de değişti o yılda. Hem bayan olacaksınız, biz temel atılırken girerdik projeler çünkü bizimle birlikte başlardı. Biz de genelde paralar, suyunu çekince <gülüyor> <gülüyor> bizim işler başlardı. Sonra bir müddet e, sandalye masa, plastik sandalyeler Ticker Holding'in e, enjeksiyon makinesi getirip o makineden e, plastik sandalye üretimi başlamıştı. Onunla Akdeniz'i isterim soruyordum. Dolayısıyla hem yeşim genç hem de... Bir de o zamanlarda ha, yani bu gerçekten erkek işidir denilen tabii. bir sektördesiniz aslında. Teker ürünü gibiydi bir de. Hem erkek sektörü çalışan bayan yok hem de iş de çok cazip bir işte Onun teker gibi bir ürün satıyorsunuz ve bunu satan bir bayan. Ama baktığınız zaman tabii ticari koşullara ben o yaşlarda çok tecrübesiz, çok genç ve e, amaç para kazanmak olmadığı için benden büyük abilerim Hı -hı. bana hep, yani tek ayağımızın altından da biz para kazanalım <gülüyor> şeklinde söylemleri vardı. Hobi <gülüyor> olarak mı bakıyordunuz? E tabii ben, işi. E, ailemde ticaretle uğraşan kimse olmadığı için hani bu işe geleneksel olarak e, kimse yapmadığından dolayı ben yapayım, ben başarılı olayım. ilk e, olayım aile. Evet, dedim. inancıyla başlamıştım. Süveli'nin de en küçük kızı benim zaten. Dolayısıyla hem en küçük kızı hem de tücaylık dolaşan ilk ferde olayım istedim. E, o amaçla girdiğim için parayla ilişkin çok fazla e, yoktu. Yani paranın ne için kullanılması gerektiğini bilmeyen yani ben işimi güzel yapayım. Evet. Para önemli değil e, diğerlerden. E, daha sonra tatil köyü market işletmesi dediniz. Bu da enteresan bir işte. Evet şimdi tabi her yaptığım işte tecrübe edilmiş oldum başında durmadığınız işin size ait olmadığını orada tecrübe ettim. 3 yılın sonunda tezgahtarıma sattım. Çünkü ben başında olmadığım için para pul kontrolünü yapamadığımdan dolayı sonra... Zaten hala paradan anlamıyorsunuz. Tabii. Ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> i̇lişkiniz, anlamıyorsunuz demeyelim de yani il evet, ilişkili yani. artırmak istemiyorsunuz. Öyle, Öyle diyebilirim. Evet. O gün tezgahtarım bana nasıl olsa sen burayla ilgilenmiyorsun. Nasıl olsa alakadar olmuyorsun, benim bir işim olsun, bana satar mısın dedi ve satmıştım. Hala da parayla çok aramız iyi olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü para benim için sahibi olmak ya da olmamak arasında benim için çok önemli bir fark yoktu. Ki bu 2008 yılında aslında gündemin, yani şeyinin, öneminin para olduğunu 2008 yılı bana Acı bir gerçekle öğretti. Geleceğiz oralara. Biraz tabii ben mesela 85'ler ya da işte 90'lar falan değil mi sizin bu ilk evet. işlerinizi yaptığınız dönemlerde mesela? Ben o dönemler Antalya'sını bilmem. Belki bir, bir süre iz, dinleyicimiz de bilmez. Ee, bizler hani dışarıdan evet. gelen insanlar olarak buraya. Nasıldı e, ticaret hayatı? Kadın için mutlaka zordu. Hala daha tabii ben bir sürü zorları var ama. Cinsiyet e, ayrımı yapmadan bahsedebilirim çünkü erkek için de çok zordu kadın için iki kere daha zordu ama o yıllarda Antalya'ya gelişmiş bir kasaba görüntüsündeydi ki hala bana göre bina ve yapısal imar geliştiğine sahip bir kapasitesi var mı derseniz bana göre yok çünkü burada yaşayan insanların %90'ı neredeyse bana göre yabancı evet. dışarıdan gelen insanlar buraya yatırım yapan insanların pek çoğu dışarıda vergilerini ödüyorlar buraya geri dönüşü var mı dediğinizde bana göre yok en yakın yatak kapasitesine sahip kundu bile gelen turistten bu şehir faydalanamıyor yani Antalya'da evet, yaşayan evet. esnaf faydalanamıyor bir de yaray yönetimlerini yaptığı hatalardan dolayı esnaf iki kere ceza alıyor ee, bunu ilerleyen zamanlarda biraz daha bahsetmek isterim çünkü Kanayan bir yer Antalya ile ilgili, evet. Antalya yaşayanlarıyla ilgili. Ee, i̇ncelediğimiz zaman Antalya zaten fakir bir kent çünkü sadece çalışmaya gelenlerin e, yaşadığı ve e, turizme endeksli olduğu için en ufak bir krizde e, sarsıntı geçiren, sarsıntı geçiren, hani global krize belki daha az etkilendi çünkü çok antrenmanlı Antalya bu konuyla ilgili. Anlıyorum. Yani evinde az parası varken. Çok para harcamaya meyilli bir kent burası, ee, hem yönetim, yerel yara, yönetimi de öyle, yaşayanı da öyle. Çünkü siz dışarıdan geldiğiniz için, ben de dışarıdan geldim ama 25 yıldır artık Antalya'da tutuyorum kendime. Benim çok ee, mesela sevdiğim... çok ucuz gelir. Ee, Restonanta gidersiniz ne kadar ucuz evet, dersiniz, evet. bir şey içmeye gidersiniz ne kadar <gülüyor> evet. ucuz dersiniz. Aslında üst üste bunları yaşadığınız zaman çok da ucuz olmadığını anlarsınız çünkü gelirinin buna müsait olmuyor. Burada çok para kazanma şansınız evet, yok. Evet. Yani ben tabii İstanbul'dan gelen bir insanım buraya. Ee, oradaki kazançla buradaki kazanç arasında çok büyük fark var. Hı. Dolayısıyla ee, harcama dengelemiyor. Yani evet. e, tabii baktığınız zaman denizinden, güneşinden, her türlü doğasından faydalanma şansınız var ama çalışmaktan fırsat bulamıyorsunuz bu doğa, doğa koşullarından yararlanmayı. Doğru. Özellikle turizme ilişkin sektörlerde iş saatleri ve çalışma şartları çok artırıyor. Evet. O yüzden e, bak yeni yeni belki de 95'li 2000'li yıllardan sonra biliyorsunuz 6 ay, e, 12 aylık turizm başladı Antalya'da. Ondan önce 6 ay işli, 6 ay işsiz yaşayan bir kentti. Ama Antalya'da en çok özlediğim ve en çok zorluğunu çektiğim şeylerden bir tanesi şudur. O yıllarda bir bankaya uğradığımda konta kontak anahtarını çıkarmadan çalışır vaziyette, kliması çalışır vaziyette bırakabilirdim ta 2005 yılına kadar da hep böyle davrandım. Çok güvenlikli bir yani, şey evet gerçekten. 2004 ve 2005 yılında bankadan çıktığımda arabam kapının önünde değildi o gün <gülüyor> anladım ki artık eskisi gibi <gülüyor> kapınızı açık bırakıp <gülüyor> e, Allah'tan arabanı evet, çok göç bir söyleyeyim. şehir olduğu için e, eskisi gibi güvenle ya da e, bulurum alırım nasıl olsa da bile bir yere çekmişlerdir diye düşündüğümüz şehir olmaktan çıkmıştı. Çıkmaya başladık. Peki ailem, şimdi küçük bir müzik arası verelim. Sizinle sohbete daha sonra devam edeceğiz. Tamam. Benden beklesem mi, başka kalbe girmesem mi, aklım kalır bende belki. Bunları boş ver, yüzünü göster, kaldığı yerde aynı heveslen, Sözümü dinle, böylelikle gel bu duygunun gücünü göster, her şeyi boş ver. Duruyor hisler dönebilir de terk edenler bak inanmıyor kimse bana Yerde herkese gününü gösterdi Din ki sen temelli gözlerinden başka rengi asla kabul etmedim ki. terk bak inanmıyor kimse bana gel ve herkese gününü göster sevgili dinleyiciler başaran kadınların bu haftaki konu Ayla Çekiç şimdi kaldığımız yerden Ayla sohbetimize devam ediyoruz bu endüstriyel yani mutfak işini e, ve e, mutfak ...gereçleri işini yaptınız... ...gene Antalya'da bir ilk... ...kadın olarak bir evet. ilk... Ee, ...sonra tabi aslında bu şehir... ...sizi daha çok ajansınızla... ...tanımaya başladı sanıyorum... ...evet... Ee, evet. ...sonra bir ajans... E, ...alanında... ...faaliyet göstermeye... ...başladınız... ...bu nasıl... Başladı. Başka çok farklı bir iş konuna geçtiniz siz şimdi. E, evlilik sebebiyle başladım. Eş durumundan, <gülüyor> eş, durumundan, <gülüyor> eş durumundan başladım. Eşim o zaman e, Türkiye'nin bir numaralı ajansıydı. E, bu sebepten dolayı Anadolu'da reklamı öğretmek amacıyla ya da yerleştirmek amacıyla Anadolu şehirlerinde can ajans şubeleri açılıyordu. Ee, Antalya'ya açtığında da benimle karşılaştı, tanıştı. Biz evlendik. İstanbul'dan gel geldi, evet. değil mi? Evet, geçici olarak gelmişti. Hı hı. Ee, evlendik ve bana reklamdan anlamazsın deme kafletinle <gülüyor> bulundu. <gülüyor> bulundu? Ee, Benle İstanbul'a dönmesi gerektiği zaman genajansı o gün Nahi Keçir'den e, almaya karar verdim. Bülent bu durumdan haberdar değildi bu planımda. Nail Bey de estiktim el onun eline memnuniyetle kabul ettiğini söyledi. Dolayısıyla ben denizansın, denizans aktörlerinin bir aktörlerinin orta aldım. Ortaladım. Eşiniz yani Bülent Bey. Bülent yani... Bey İstanbul'a döndü. Hı hı. Zaten bir projenin baş, başkan yardımcısıydı. Daha sonra da Star Television'in genel müdürlüğü görevine istendi. ...ki buçuk yıl gibi falan... ...o İstanbul'da ben Antalya'da... Yeni evliyken... ...birbiri evet, <gülüyor> böyle diyerek... Bir iki, ...iki buçuk yıl geçirdik... ...o iki buçuk yıl içerisinde ben tabii... ...konuya vakıf olmaya çalışmak... ...ve o günün koşullarında Antalya'da... ...reklam ajansı ne demektir... ...reklam ajansı ne yapar... ...tam hizmet ajansı ne yapar anlatmak için... Oldukça fazla fedakarlık yapmak zorunda kaldım. Tahmin He, edebiliyorum. E, çünkü aldığım e, bir tabi bize öğrettiler bu konuyla ilgili pek çok tecrübe edindikten sonra e, buraya döndüğümde reklam ajansı olarak hizmet vermek Antalya'da çok güçlü. Sadece gazete ilancı da vardı çünkü. O tarihi. Yani. Evet, yarım ve tam sayfa gazete ilanı satmanın dışında ve matbaa baskısı birkaç tane broşür basmanın dışında reklam ajansı hizmetine ile yerine getirme şansına sahihteydim. CEN Ajans şimdi neler yapıyordu o tarihte? CEN Ajans bu koşullarında bugün Türkiye'de geçen pek çok holdingin ve e, şirketin reklam ajansıydı. Dolayısıyla biz ancak burada otomatik sektörü, işte bölge bölge müdürlükleri olan İstanbul menşeli firmalara hizmet verebiliyorduk. Çünkü oteller, ajantalarla çalıştığı için iç pazarla alakalı olmadığı için zaten reklama ihtiyaç duymuyorlardı Birkaç tane esnaf dışında, yani klima sektörü otomatik sektörü dışında reklam veren, gazete ilanı veren de yoktu. Dolayısıyla o misyonu gereği genajans biraz bana çok da beni heyecanlandırmadı. Yani bir insana e, lansman ne için yapacaksınız, hedef kitleniz kim diye soruları sorduğunuzda, bütçeniz ne diye sorduğunuzda e, garip karşılıyor size. Sanamadıkları bir sektör evet, çünkü. Yani oradan, daha önce hiç kimse, hiçbir ajans onlara bu şekilde yaklaşmamıştı. Bu de, tip soruların cevaplarını alamadıkça e, ben reklam ajansı olmanın yanı sıra e, deneyimlerimizi, birikimlerimizi Antalya'ya bir arşiv oluşması için yayıncı olmaya karar verdim. Evet. Ve aynı zamanda evet. da işte 2000 yılın sonu ve 2001'in başlangıcında Antalya Life dergisini e, hayata geçirdim. Tabi Antalya Life Antalya'nın en tanınan bilinen dergisi. Evet. Ee, Tekörde de ilk zaten bu anlamda. Öyle mi? Yani. Bir ilk yine bir ilk var evet. sizde. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ben e, tabi yayıncılığınıza geçeceğim ama ondan önce. Konu arasında söylediğiniz bir şey ilgimi çekti. Hani e, eşim Bülent sen ajans işinden anlamazsın deme gafletinde bulundu dedik ya orada. Böyle misinizdir siz? Evet ee, biraz tetikliyor beni anlamazsın ya da sen bilmezsin gibi söylemler. O işi beni... öğrenmek <gülüyor> ve başarmak için <gülüyor> evet, hırs yapıştırdım. yapıyorum benim ee, mitekim zaten o hırsın sonunda Antalya'da ilk 20'de vergi sıralarımızına girmiş bir firmaydım. Cenecan sıra. Yine Antalya Telekom diye bir firmamız var. O firmayla veri soralmasına girdim. anlamazsın dedi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu <gülüyor> kadar da başarılı olurum diyorsun. Evet. Böyle beni kamçılar. Ama genelansın zaten Türkiye genelinde çok önemli bir e, yeri varken e, insanlar çabuk unutuyor. İnsanların az bir yok. E, o dönem genel, genelans Deniz başına gelen hadiseler Türkiye genelinde. E, yanlış seçim yapmak, yanlış insanla bir arada olmasının getirdiği etkileri ben Antalya'da Cenejans'ın üstüne devam etkilebilmek için bu ajansa çıktıktım. Yoksa o günkü koşullarla Cenejans değil de X ajans olsaydım çok daha ticari olarak karlı bir ortam olurdu ama ben biraz zoru seven bir yapı yasağıydım. Cenejans'ın burada Antalya'ya katkısı çok fazladır. Buradaki pek çok onlarca firmanın e, logosu cenedan sahiptir. E, yapısında büyürken beraber paralel büyümesine sebep olduğu firmalardan bir tanesidir. Ben 96 yılından bir ajans işiyle uğraştığımdan beri hep firmalarıma şunu söylerim. Mali müşaviriniz, hukuk müşaviriniz ve reklam ajansınız. Yani ben yarım olmazsa ekmek, olmazsa çeyrek, ekmek, burada. köfte arası e, köfte satan biri değilim. E, dolayısıyla çeyrek arası, ekmek arası, köfte satar gibi gazete ilanı satarak da hayatımı devam ettirmiyorum. Stratejik olarak marketing planlarını yapan, rakiplerini inceleyen, ona göre hareket eden, söylemlerini ona göre hazırlayan e, bir yapısı var ajans hizmetinin. Dolayısıyla aynı sektörden pek çok insanlığın aynı insanlarla çalışmam. Yani üç tane otomatik olmaz, üç tane hastanem olmaz. Bir sektörden ancak bir firmaya hizmet veririm. Ee, bunun yanı sıra da ajans olarak baktığım zaman hani geçen 96'dan bugüne Cenajans Antalya'da ne yapmış derseniz e, Türkiye sattığında adı duyulan pek çok firma hizmet vermişiz. Dolayısıyla ajans olarak da her ne kadar birebir çok keyif almasam da ajans işinden çünkü dinleyecek insanı görmekte rakip sayıyorlar. Yani bir insanlar Antalya'da ben üniversite sınavına gidiyorum bu arada. Çünkü ya avukat olacağım ya da psikiyatrist olmaya karar verdim. Ehliyetli olmadan sözünü dinlenmiyor. <gülüyor> Hiç olmazsa <gülüyor> bir ehliyete sahip olursam belki dinlenirim diye. Şimdi e, Adim'le e, üniversiteye girmeye çalışıyorum. Yine Akdeniz Üniversitesi'ne Kesin başarısınız yani. E, Hatta birinin size şey demesi lazım. E, hadi canım aile sen Yapam yapamazsın. <gülüyor> yani işte, Din, biraz dinletmekte güçlük çekiyorum. O yüzden e, kendimi incelediğimde yeni yeni de e, ben önce dinlemeliyim ki kendimi dinletebileyim şeklinde e, bir karar aldım. E, önce dinliyorum. Sonra da anlatıyorum. Sadece dinleyeni anlatıyorum artık. E, en güzeli tabii <gülüyor> ki. <gülüyor> Şimdi e, reklam ajansı olarak e, bayağı büyük kampanyalar falan da yaptınız siz sanıyorum değil mi bu şehirde? Hey, Antalya'da tabi hem ticari olarak hem de siyasi olarak yaptığımız kampanyalar var. Geçtiğimiz dönem ilk dönem Menderes Türen'in belediye başkanlık seçim kampanyası e, bizimle birlikte oldu. Bizim şirketimizden çıktı. E, dolayısıyla o kampanyadan sonra e, daha sonra birkaç tane daha siyasi yerel yönetim kampanyalarına baktık. E, pek çok şirketin Bugün işte kayı grup vardı, yıllarca reklam ajansı olarak hizmet verdik, vitsos grubuna hizmet verdik. Ee, buna benzer... Büyük, büyük işler yaptık. Yukarıya ya. çıkmış pek çok insana hizmet verdik. Evet, şimdi e, peki sonra bir bu reklam ajansı işinden biraz soğuma evreniz var sizin demin de satır aralarından anladığım kadarıyla ya da işte kendinize uygun bulmadığınız bir takım şeyler var. Evet. Ee, onlardan kısaca bahsedip yayıncılık tarafınıza geçelim. Tabii, ee, evet. 2005 yılının sonrası, 2006 yılı sonrasında reklam ajansı hizmetinden geri çekilme kararı aldım. Çünkü e, o döneminde Büyükşehir Belediye Başkanı'nın eşleri Aynı zamanda reklam ajansı hizmet veriyordu. Benim yıllardır hizmet verdiğim büyük firmalara hayır e, hizmetinizi benden alacaksınız, oradan almayacaksınız demeli olmadığı için e, reklam ajansı işine ara verdim. Hatta da ara verdim diyebilirim. E, fiili olarak ben bizzat başında durmadım. Evet. O dönemler inşaat işleriyle ilgilendim. Evet bir de inşaat sektörü evet. var arada. Ee, i̇ki buçuk üç yılı yakın bir süre e, ajans olarak hizmet e, vermem koşulları yok oldu çünkü bu şehirde. Anladım. Yani e, bir, bir acımasız rekabetle mi karşılaştınız? Rekabet etmemem evet, gerektiğini evet. E, bilen biriyim. Yani Anladım. bir şehrin belediye başkanının eşiyle aynı işi yaptığınız zaman <Gülüyor> ayak altından çekilmeniz gerektiğini bilirsiniz ve çekilirsiniz. Ben de çekilmem gerektiği ile çekildim. Ama boş durmadım diyorsunuz. Bu haber de inşaat sektörüne Evet, Evet. Orada da biraz darbe yedim ama önemli değil. <gülüyor> <gülüyor> zaman her şeye iler. Aslında cesaretinize e, hayran kalmamak elde değil. Yani çok farklı sektörlerde. E, tabii ki ticaret hayatını getirdiği bir takım riskler var. E, her şey... ...yüzde yüz başarıya ulaşacak demek evet, değil ama... Ticarette kar ve zarar kardeştir. Ben e, ticari zararlardan korkmuyorum. Ben insanların birbirlerine olan acımasız nefretlerinden çok korkuyorum. Ben çalışmaya çok seven bir insanım. Dolayısıyla hangi koşulda olursanız olur, borçturmadığım için çalışırım. Çalıştığım her ortamda da e, hangi pozisyonuna girersem gireyim... ...en yukarıdaki pozisyondan ayrılırım. Çünkü... Çalıştığınız sürece kimseye mücahananız olmaz, bir olarak da cesur görünürsünüz. Kimseben bir beklentim yok çünkü benim. Doğru söylüyorsunuz. Şimdi sizi biraz dinlendireyim ben yine kısa bir müzik arası verelim. Tekrar devam edelim ondan sonra.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 Tamaya kalma kalma Evet Ayla Hanım, şimdi e, sizin yayıncılık hayatınızla ilgili bilgileri alalım. Aslında bu sizi çok keyiflendiren bir alan evet. biliyorum ben. E, Antalya Life ve Antal Antalya High Life dergileri. E, evlatlarınız gibi bunlar sizin. Evet, sizi. evet bu, bu işler nasıl gelişti şimdi? Bu işler nasıl gelişti? E, ajans işi yaparken... E, bilgi ve birikiminizden faydalanmak için insanlar sizi tercih eder. Ama ajansta sadece e, konum mankeni görevi yaptığımızı hissettik. Yani sadece aracıydık. Çünkü tam hizmet ajansına nasıl hizmet alınmasını gereken e, kurumsallaşmış firmalar o yıllarda çok fazla yoktan sayılır. <gülüyor> Hala da çok olduğunu söyleyemeyiz. <gülüyor> Bu konuyla ilgili. Ama e, ben o gün söyleyecek birkaç sözüm vardı. Ve o söyleyecek sözümü Tansürsüz, e, kendi ototansür ile yayınlayabileceğim ve Antalya ile ilgili de bir arşiv olmasını istediğim için Antalya Life'ı çıkarmaya karar verdim. İlk dergi Antalya Life. Evet, i̇lk dergi Antalya Life. <gülüyor> sonra e, Antalya High Life hemen peşinden mi geliyor? 8 ay sonra da High Life'ı çıkardım. E, farkları neler? Şimdi bu dergiler içerik olarak nasıl bir farklılık arz ediyorlar? Şimdi Antalya Life o günün koşullarını 2000'li yıllardaki koşullara baktığınız zaman görsel olarak çok fazla fotoğraf verebileceğiniz röportaj alabileceğiniz alışkın olan bir kitleye sahip değildi şehrin yaşayanlar için. Yani çok özel yani ulusal gazetenin bir eki vardı o yıllarda ancak o ekle bazı şehrin ileri gelen bürokratları ve şeyleri ancak demeç verebiliyordu. Ben de istedim ki pek çok değerli, işinde başarılı insan kendini ifade edebilecek bir alan bulsun. Antalya'da harfi iki aylık çıkarmaya karar verdim. Ve röportajda yaşamın içerisinde ne varsa, yani hukuk sorunu, mali sorunlar, sağlık sorunları, Haş para, ne evet, varsa? Evet, yaşamın güzellikleri, gerçekten adı gibi yaşamda ne varsa hepsinin olduğu bir yayın çıkarmak istedim. Ve e, çok da yardımcı oldular Antalya'dan çıkarırken sevdiğim büyüklerim, dostlarım, bana güvenen insanlar ki o günlerde hani gazeteciye konuşmak, e, bir medya karşısında demeç verme alışkanlığı da yoktu insanların. E, bana güvendiler e, hiçbir koşulda saptırılmadan e, yanlış söylemlerin yer almadı bu yayına destek verdiler ve o günden bugüne devam etti. Fakat şöyle bir eksiklik oluştu. O yaşamın her şeyini çene aldığı için dergi cemiyetle ilgili e, haberlerin yer aldığı bir dergiye ihtiyaç olduğunu gördü. Daha görsel ağırlıklı, resimlerin yer aldığı e, ve bir cemiyet dergisi çıkarmaya karar verdim. Hala işte Paralelinde aylık olarak öyle geldi. Antalya High Life daha görseli ağırlıklı ve evet. cemiyet haberlerine yönelik evet. bir dergi olarak çıktı. Ama tabii High Life, Antalya <gülüyor> Life'ı geçti diyebilirim. <gülüyor> <gülüyor> çok fazla olmadığı için görsel medya her zaman daha fazla iyi görüyor. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Ee, peki ben bu dergi ya da yayın işinde bu dergilerle ilgili çok titiz çalıştığınızı biliyorum. Yani birebir Evet. Ee, başındasınız, ilgileniyorsunuz hatta röportajlarınızı kendiniz yapıyorsunuz sanıyorum ee, nasıl karşı Gerçi, e, çok hani zorlandığınız bir taraf yoktur bunda ama e, istediğiniz çizgide mi şu anda bu dergiler ya da başka planlarınız var mı şimdi tabi yayın sahibi olmak aslında e, bana göre çok zor ben hala kendimi nasıl geliştirebilirim nasıl daha ileriye gidebilirim diye çaba sarf ama Antalya'da her işteki e, enflasyon gibi e, bu işte de bir yayıncı enflasyonu var. <gülüyor> yani oldukça çok fazla, benden sonra çok fazla dergi çıktı. E, bunlar beni hoşuma gidiyor. Çünkü e, ne olursa olsun sizi daha ileri gitmenize sebep oluyor. E, ama özellikle e, yayıncının en zor taraflarından bir tanesi yanlışlıkla yorum katarak röportajı ya da resmi yayınlarsanız bu karşıdaki insanı yıpratabilir ya da nedenleyebilir. E, Tabii. E, o yüzden ben bu sebepten dolayı yayıncılığa başladığım için Öyle mi? böyle bir yanlış anlaşılma kurbanı olduğum için <gülüyor> mağdurken evet, yayıncı mağd mı oldum. Evet mağdurken bu, bu sebepten dolayı çok dikkat ediyorum. Yani konuşurken çok daha açık sözlü kalbimden geçenle ve dökülen aynı anda çok daha fazlayken yayıncılığımda ya da iki yayınımda da çok daha dikkat ediyorum. Sadece bana özel olan, benim bildiğim ve pek çok insanın bilmesini istemediğim onlarca olay vardı mesela. Sadece aleni bir vaziyette, herkesin görebileceği bir şekilde... Ee, varsa kareniz bende yayınlanır yani açık alanda herkesin gördüğünü benim yayınımda da göreceksiniz gizli saklı e, evet. bir yayınlama fotoğraflanma istenmeyen bir şey, istenmeyen bir söz istenmeyen bir resim bende yayınlanamaz ee, kimsenin özel hayatı beni ilgilendirmez sadece e, onlarca kişinin gittiği bir restoranta gidiyorsanız, resiminizin çekilmemesini istiyorsanız oraya gitmemeniz gerektiği mesajını veririm ben Anladım, doğru. Ee, onun dışında bana söylediğiniz bir şey bende kalması gerekiyorsa bende kalır asla yayınlarında bundan bahsetmem yayınımı bir silah olarak asla kullanmam kesinlikle kullanmasına izin vermem ee, o yüzden e, yayındaki politikam tamamen e, otosantörlü son derece kontrollü e, silah olmayacak bir yayın organı olmasına dikkat edelim ee, yayıncılık evet sizin e, biraz önce de söyledik her iki dergide e, çocuğunuz gibi e, gözlerinizin de içi parlıyor. Şimdi dinleyenler tabi görmüyor biz ama evet. siz bunları anlatırken gözlerinizin içi parlıyor gerçekten. E, bundan sonra başka e, değişik bir sektöre geçiş atlayış e, planları var mı? E, Yok. Ya da aklınızda olan bir karar var? Tarz işimi işim yapmaya karar verdim. E, geçmiş dönemde bir yerel televizyonun ortağı olarak hayatımda devam etmiştik bir radyomuz vardı. Şu anda o ikisini de e, ikisiyle de bir ilişkimiz yok. Ama yayıncılık ve e, ajans hizmetine devam etmeye karar verdim. E, ve Antalyalıya, Antalyalılara ve bu Antalya'da yaşayan pek çok insana bir teşekkür etmek istiyorum. E, bana güvendiler, bana inandılar, beni takip ettiler ve iki tane e, yıllardır yayın hayatına devam eden dergime sarık çıktılar. Onunla sizin hastanızda teşekkür. Ederim. Evet, teşekkür edelim hakikaten. Ee, şimdi gel yine tekrar kısa bir ara verelim, devam edeceğiz. Ayla Hanım iş hayatınızdan çok bahsettik ama siz e, dinleyenler biliyor başta da söyledik aslında evlisiniz evet. e, ve annesiniz evet. e, bir kızınız var bir değil mi? E, aile Çekiç evde nasıldır? E, normal dominans yapım Tabii ki evde de yansımaları oluyor e, beni dışarıdan izleyenlerin biraz e, biraz değil dominanslı devam ettiğimi ifade ediyorlar biraz tertimdir ama evde evdeki kurallar Bülent Bey'in kurallarıdır evde Bülent Çekici'nin kurallarıdır <gülüyor> ama çocuk üzerindeki etki ağırlık söz bendedir o konuyla ilgili anne olmak tabii biraz da bunu getiriyor evet. aslında yani baba o kızıyla son derece muhteşem bir ilişkisi e, ...çok keyifli bir ilişkileri var... ...ama ben cezacı ve... ...otoriter tarafsız. ...anlı olarak görüyorum. Biraz acımasız olduğum ifade ediliyor... ...ama bunu... Kim ifade ediyor bunu? Yani etrafımdaki e, dostlarım etrafımız. ve... E, ...kızım da dahil olmak üzere... ...ama hayat zaten çok acımasız. Bugün benim başıma bir şey geldiğinde... ...ona evdeki gibi güvenli bakacak insanlar... ...göremeyebilir. Ayaklarının üstünde durmayı... ...insanlara... E, ...kendi başına, kendi sınav varsa başını kaşıması gerektiğini öğretmeye çalışıyorum... Benim hayat bir sırrım öyle. Ben Annelik evet biraz bunu da gerektiriyor değil mi? En kötüsünü düşünerek hazırlamayı evet. gerektiriyor. Sağlık insanın hayatında kimin başına ne geleceği belli değil. Bugün buradan çıktığında başıma bir diye... şey güzel şeyler görürüz ama tabii, tabii. ki e, en kötüsünü Kötüyle düşünerek. Köşede düşünmek zorundayım çünkü kızım çok duygusal bir çocuk. Babayla da müthiş bir ilişkisi var. Baba o dokuyu bozmak istemiyor. O yüzden otoriter kesin ben olmak zorunda kalıyorum. Biraz Öyleyim ama tabii son derece saygı duydu birisiyim. Mesafeli ve saygı duydu. Çok fazla ilişkimiz. Bülent e de mi otoriteriz evde biraz. Ben genelde evde ya da dışarıda evet, farkım yoktur. Benim için ayrım yoktur. Neyseniz olsun. Kim ne olursa olsun, kim hangi sebeple olursa olsun, herkese canım istediği gibi davranma özgürlüğüne sahip istedim kendime. Evet. Güzel, rahat bir şey aslında bu değil mi <gülüyor> evet yani biraz bedeli ağır tabi zor e, her şeye zor sahip oluyorsunuz ama e, keyfi de istediğiniz gibi müdahalansız yaşamak oluyor doğru söylüyorsunuz Ayla size çok teşekkür ediyoruz ben teşekkür ediyorum sağ olun başarılarınızın devamını diliyoruz Teşekkürler. özellikle e, yayın hayatınızdaki başarılarınızın katlanarak büyümesini diliyoruz tekrar bir gün bir araya geliriz umarım Hoşçakalın. Hoşça could <laughs> Yanmışsın. Sen artık benden sonra sevemezdin yalnız.